Bir gece, kapattım gözlerimi ve derin bir uykuya daldım. Ve bir rüya. Ölmüşüm meğer. Ölümden habersiz, tek başımayım. Kimse yok yanı başımda. Bir ben, bir de dünyada yaptığım amellerim. İnsanlar yaz tutuyor. ...ağlaşıyor herkes. Bende de bir telaş. Bu ölen kim acaba diyor? Ölüm sahnesini yaşıyor... ...ama cenazenin bana ait olduğunu bilmiyorum. Dikkat ve heyecanla izliyorum olanları. Cenazenin etrafına bir sürü insan birikmiş ağlaşıyordu. Bir kısmını yakınlarım olduğunu gördüğüm halde onları niye bu kadar derin bir üzüntüyle ağladıklarını anlayamamış. Olanları pür dikkatle izliyordum. Derken cenazeyi kanıp kefenlendi ve sonrasında musallaya kondular cenazeyi ve namaza durdular. İmam seslendi birden. Helallik dilendi için. Cemaat kendi aralarında konuşuyor ben dinliyorum. Şöyle dedi bir arkadaşım takdir ilahiyeye bak. Şu musallada yatan çok sevdiğimiz arkadaşımız daha dün bizimle beraberdi. Bizimle konuşuyor ve görüşüyordu. Şimdi ise son nefesini verdi. Ruhunu teslim etti. Bir gün sıra bize de gelecek. Biz de tadacağız ölümün acısını. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. Kimi ise hem ağlıyor hem de güzel bir ölüm için dua ediyor. Allah'ım diyor. Bir gün ben de öleceğim. Sevenlere birbirinden ayıran ölüm bir gün bende olacak. Lakin sen benim ruhumu güzel bir halde al. Beni huzuruna, benden razı olduğun bir anda götür. Bana İmanlı bir bölüm nasip eyle diye dua ediyor. Ben hala yaşananlarda habersiz uykudayım. Ama bir an önce uyanmak istiyorum. Zira böyle bir manzarayı daha önce hiç yaşamadım. Rüyada ise hiç ama hiç görmedim. İnsanların telaşı, hemen ölecekmiş gibi dua edişi beni de korkutuyordu. Bu dehşet verici sahneler beni kan ter içinde bıraktı. Cenazeyi Musa'lardan indirdiler ve birkaç kişi ölünün tabutunu omuzladı. Ben de hiçbir şeyin farkında olmadan onlara yardım ettiğimi zannediyordum. Gözyaşları ve ağıtlarla mezarlığın yolunu tuttuk. Bir hayli yürüdükten sonra mezarlığa geldik. Toprak kazılmış ve derin bir çukur açılmıştı. Sonra ceset toprağa gömüldü. Ah, o anı görmeliydiniz. Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Herkes bir müddet bekledi ve imam telkin verdi. Sonrası mı? <gülüyor> ne olacak ki? Herkes hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Hiç kimse kalmadı oracıkta. En samimi sevgiler en içten kardeşliklerde oraya kadarmış. Herkes dağılıp gittikten sonra ben niye tek başıma kaldım ki dedim kendi kendime. Ve onlarla beraber gitmek istedim evime. Kalkmak istedim istemesine ama kalkamadım kardeşim. Şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. Musalla'da yatan namazı kılınan ve toprağa gömülen benmişim meğer. Durun, gitmeyin, beni yalnız bırakmayın diye bağırdım. Ama duyan olmadı be kardeşim. Şu daracık kabirde yalnızım şimdi. Amellerimle baş başa kaldım. Beni terk edenlerin Ayak seslerini duyuyordum hala. Ayak sesleri kaybolmadan şimşek hızıyla melekler geldi. Bunlar dünyada yaptıklarım hakkında beni hesaba çekecek olan hesap melekleriydi. Biri münker, biri nekir. Ne ahsam, evet. Onlara görünce, elim ayağım birbirine dolaştı. Dilim tutuldu. Onların korkusundan konuşamadım. İşte, Allah'ın indirdiği kabirdeki hesap günü buymuş. Şimdi, dünyada yaptığım amellerimden dolayı, ...kim bir hesap bekliyor beni kardeşim. Bir kurtuluş yolu aradım. Ama bulamadım. Çünkü o meleklerin heybetine canlar dayanmaz. Melekler gelip bana sormaya başladılar. Biri, Rabbin kimdir dedi... ...lal oldu dilim. Konuşamadım. Durun. Ne olur. Biraz acıyım bana. Cevap vereceğim diyordum. Ama bir türlü beni yaradan... ...Allah'ın adını söyleyemiyordu. Gekeliyordu dilim. Anlatamıyordu. Melekler de... ...zaten söyleyemeyeceğini biliyorduk. Çünkü sen dünyadayken gafildim ...diyorlardı. Evet kardeşim... ...gerçekten de ben gafil bir kimseymişim. Kendinden habersiz... ...varlıkta yokluk yaşayan... ...servet sahibi... ...fakat... ...sevaptan yoksun biriydim. Çünkü... ...dünyadayken... Rabbimi tanıyamamıştım. Beni yoktan var edeni, bana hayat vereni ve ben hiçbir şey değilken bana nimet veren Rabbimi tanıyamamıştım. Benden kulluk istedi, yapmadım. Şükretmemi istedi, şükretmedim. Şimdi onun acısını çekiyorum kardeşim. Dünyaya neden geldim? Dünyadayken ne yapmalıydım? Yaradılış gayem nedir? İşte bu soruları bir kez olsun oturup kendime sormadım. Oysa Allah hak etmediğim halde bana ihsanda bulundu. Nimetini verdi. Bana hem zenginlik hem de sıhhat bahşet. O ben gafil, ben zavallı, Allah'a hiçbir şey veremedim, dünya hırsı gözlerimi kör etti, beni öyle oyaladı ki bir an olsun Allah'a düşünemedim. Dünya benim olacak ve ben de dünyada ebedi kalacağım sanmıştım. Ağız tadını bozan, dünya hayatına son veren ölümü aklıma getirmemiştim. Hele yaptıklarımdan dolayı hesap vereceğimi düşünememiştim. İşte, işte şimdi aklım başıma. Pişman oldum. Ama bu son pişmanlığım bana fayda vermiyor be kardeşim. Temizlenene kadar çekeceksin çekeceksin, çekeceksin. çekeceksin, Diyorlar. Ve ellerinde bir güzle bana ceza veriyorlar. Bana her vurduklarında feryat seslerinde oradaki kulak sahibi olan bütün varlıklar duyuyor. ...cevabını veremediğim her soru karşısında cefa çekiyorum. Onlarda zerre kadar acıma duygusu yok. Zira onlarda emredileni yapıyorlar. Bu Allah'ın emredir. Allah mümin kullarını da hesaba çekiyor... Az önce bir mümin insanı hesaba çekmişler. O da hesap vermiş meleklere. Ama benim verdiğim hesap gibi değil. Onun hesabı aydınlık bir bahçe içinde geçmiş. Melekler ona çok iyi davranmışlar. Çünkü o dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu. Namaz kılıp oruç tutuyor, kimsenin gıybetini yapmıyordu. İmkanı olduğu kadar fakirlere yardım ediyor, insanlara eziyet etmiyordu. Onun da hesabı çabucak bitti ve ona bir nidacı şöyle seslendi. ...ve o kişi cennete doğru yol aldı. Bu manzarayı görünce içlendim. <gülüyor> Ağladım. <gülüyor> pişmanlık üstüne pişmanlık duydu. Benim hesabımsa hala devam ediyor kardeşim. Hem de o kişinin hesabı gibi değil... ona davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ben kötü amellerim yüzünden acı çekiyorum. Günahkarlar eziyet çekecekler şimdi benim çektiğim gibi. Ben de dünyada yaptığım amellerin karşılığını görüyorum. Ah oh, ne de çok gafil. Ne de çok günahkarmışım ben. İnsanların arkasından gıybet etmeyi, harama bakmayı ve daha nice güzel görünen çirkin işleri yapmayı meziyet saymışım. Şimdi hem çaresizlik hem de yastırap içinde yanıyorum kardeşim. ...manzarayı görmesem diyorum. Ama burası... ...ceza ve mükafatın verildiği... ...ebedi ahret yurdunun... ...başlangıcıdır. Burada iyi olanlar da... ...kötü olanlar da... ...yaptıklarının karşılığını görüyorlar. Ah... ...ne olurdu ben... ...asıl yurdum olan... ahretim için çalışsaydım. Son nefesden sonra ne keşkeler, ne de mazıretler geçmiyor kardeşi. Ben Allah'ın emrinden habersizdim diyorum. Neden öğrenmedin diyorlar? Sana kitap gönderilmedi mi? Neden açıp okumadın? Allah'ın emrini ve yasaklarını öğrenmedin. ...kitabı da soruyorlar. Eyvah diyorum. Bütün insanlara gönderilen... ...yüce Kur'an-ı Kerim'den de habersizdim. Açıp okumadım. Ne öğrendim. Ne de öğrenmeye çalışmadım. Küçük çocukların bile öğrendikleri... ...o büyük kitaba... ...ben merak edip bakmadım kardeşim. Bana ahirette şefaat edecek, beni azaptan kurtaracak olan kitabımı yalnızca duvarda asıl bıraktım. Şimdi kimden ve hangi yüzle yardım isteği? Oh! Azaplayım, azaplayım. Dünya bütün sahte güzelliğiyle beni cezbetti. Beni bana Özbenliğimi kaybettim. İnan ki beni bu hale koyan zalim nefsimden başkası değil. Unutma kardeşim, dünya unutturmaz insan unutur. Kişi nefsine uyumasa, dünyanın cilalı yüzüne aldanmasa kurtulur. Çünkü burada hesapları bitmiş ve köşlerinde oturmuş nice mümin insanlar da var. Düşünüyorum da onlar da dünyadan geldi ve benim gibi onlar da dünya hayatı yaşadı. Fakat onlar dünyaya meyletmeyip nefislerine uymadılar. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettiler. Yaradılış gayesine bildiler. Onlar da amellerinin karşılığını zihadesiyle görüyorlar. Hem, hem benim gibi hesapta da zorlanmadılar. Onlar için cennette döşenmiş tahtlarında oturuyorlar. Onlara ne bir hüzünlenme... ...ne de acı ve keder ilişmiyor. En güzeli de... ...onlar o göz kamaştıran mekanlarda ebedi kalacaklar. Şimdi... Onlardan daha mesut kimse yok kardeşim. Hem onların o güzel halini, ben de benim bu acıklı halimi görünce... <gülüyor> ...içten yıkılıyorum kardeşim. Ne kadar imrendim onlara, ne kadar. Ah ne olurdu ben de onlar gibi dünyadayken salih amelleri işleseydim. Ben de nefsime uymayayım, dünyaya köle olurcasına bağlanmasaydım. Şimdi benim de hesabım bitmiş ve ben de kurtuluşa erenlerden olmuştum. Şimdi ne bu azabı görürdüm ne de hesabım böyle zor olurdu. Ama daha ne hesabım bitmiş ne de yaptığımın karşılığını henüz görmüş değilim. ''Neden böyle günahlarla doldum? Neden Allah'ı tanımadım, emrine uymadım? Dardayım kardeşim, dardayım.'' Şimdiye kadar sorulan sorulara cevap veremedim. Onun acısını çeker çekmez melekler başka bir soru sordular öyle bir soru ki, tüm Müslümanların yapması gereken beş vakit namaz. İşte Allah'a imandan sonraki en büyük ve en önemli ibadet. Namazın önemi ne kadar büyükmüş. Namaz kılanların burada kesefasını bir görsen kardeşim. Dünyada Allah'ın emri gereğine baskılan müminler, etrafı inciyle süslenmiş koltuklarına yaslanıyorlar. Bense namaz kılmadığım için yine eza ve cefa içindi. Namazı kılmak meğer ne büyük saadetmiş. Terk etmekse ne acı verici bir sahne. Ne yazık ki. Namazı hep önemsinemiş kendinden bir haber biriyim. Ah be kardeşim, benden istenen çok muydu sanki. Günde beş vakit namaz kılsaydım, bu eziyeti çekmezdim şimdi. Ama başım secdeye gitmedi. Rükuya varmadım. ...beş vakit namaza çağıran ezanı duyar... ...fakat camiye gitmezdim... ...herkes tatlı uykusundan uyanıp namaz kılmaya giderken... ...ben... ...gaflet denizinde boğuluyordum... ...o kadar gafildim ki... ...caminin önünden geçer camiyi görmezdim... ...namaz kılanların sesi gelir... Yani anlayacağım kardeşim Hem bakar kör Hem duyar sağardım İşte Şimdi Onun da acısını çekiyorum Zordayım kardeşim Zordayım Kıblem soruldu sonra Müslümanların Yılda bir kez gittiği Kabe'ye gitmedim. Fakir olsaydım bu soru sorulmazdı. Ama Allah bana hem zenginlik hem de sağlık verdi. Hacca gitmemi emretti. Ömrümde bir kez olsun hacca gitseydim bu cefadan kurtulurdum ve amel defterim sağından verildi. Hacı eda etseydim hem malıma bereket gelirdi, hem de bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Ama onu da söyleyemedim be kardeşim. Cevaplamadığım her soru karşısında bana yeniden ceza veriyorlar. Ama şunu bil ki benim çektiklerim ancak amellerimin karşılığıdır. Zira bana sunulan amel defteri bunları da mı ben yaptım diye beni bile kötü amellerim karşısında hayretler içerisinde bırakıyor. Oysa düşünüp bilmeliydim ki benim iyi ve kötü amellerimi dünyadayken an be an kaydeden sağ ve sol yanımda kiramen kadibin melekleri vardı. Allah kimseye zulmetmez. Ancak kullarının dünya hayatında yaptığı amellerin karşılığını verir. Bütün bunlardan sonra bana peygamberin kim diye soruldu. O kainatın efendisi. İnsanların en üstünü Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Yüce peygamberin değerini daha iyi ama nafile. Dünyadayken onu hiç anmadım. Adı anıldığında salavat getirmedim. Hayatını okumadım. Onu anlayamadım kardeşim. Halbuki o hem doğumunda hem vefatında ümmetinin affı için, benim gibi insanlar için ağlamış. Affımız için Allah'a niyazda bulunmuştu. Fakat ben onun sünnetine uymadım. izinde gitmedim. Tavsiyelerine kulak asmadım. Hesaptan sonra... Hangi yüzle şefaat dileyeceğim ondan? Sen böyle mi ümmet oldun derse bana, yüzüme bakmaz ve bana yardım etmezse... Ben perişan olurum. Tıpkı şimdi perişan olduğum gibi. Aman kardeşim, unutma ki en büyük insan olur. ...günahlara şefaat edecek... ...cehennem azabından kurtarmak için... ...Allah'a yalvaracak ancak O'dur... ...O'nu bir an bile unutma kardeşim... ...daima onu an... ...ve adı anıldığında salavat getir... ...sakın benim unuttuğum gibi... ...sen de unutma... Baresiz unutmayın kardeşim. Ve... ...oruç. Ramazan ayında tutulması gereken... ...en önemli ibadet. Orucun var mı diyorlar ve... ...amel defterime bakıyorlar. Yazık ki... ...oruç tutmamıştım. Herkes Ramazan ayında... Oruçlarını tutarken ben hiç umursamazdım. Komşularımın küçük çocukları bile oruçluyken... ...ben onlara bakıp da ibret almadım. Onlardan utanmadım. Herkesin göz önünde yiyip içiyordum. Sağlığım, sıhhatim yerindeydi oysa. Hasta değildim, tutacak gücüm vardı. Ama niye böyle ...nasıl kendi kendime eziyet ediyordum. Dünyadayken oruç tutanlar da var burada. Ama onlar benim yanımda değil. Allah'ın kendilerine vaat ettiği an cennetine girecekler. Bense hala ıstırap içindeyim kardeşim. Ne Ramazan'ı düşündüm ne de oruç tutmayı. Söyledim ya, ben nasıl Müslümanım anlayamadım. Belki çok zengindim, belki de büyük bir insan. Ama ne zenginlik ne de şan şeref burada geçmiyor kardeşim. Ancak dünyada yaptığın salih amellerin hariç. Eh, onlar da bende yok. Çaresiz bir haldeyim. Nasıl oldu da bana bu kadar ihsanda bulunan, Nimet veren Allah'a ben hiçbir şey veremedim. Komşum fakirken ben tok yapmaktan utanmadım. Yalancı dünyanın sahte yüzüne aldandım. Allah sorar diye düşünmedim. Bunca servetin bana nereden geldiğini tefekkür etmedim. Dünyadaki tefekkürdeki gafletim, şükürdeki acizliğin bana kabir azabına mal oldu kardeşim. İşte bunların cezasını çekiyorum. Ve bunların cezasını çeker çekmez... Soru üstüne soru soruyorlar. Zekatı sordular şimdi. Önce dünyadaki maddi durumuma baktılar, sonra da amel defterime. Zekat verdin mi dediler. Verdim diye yalan söyleyemezsin çünkü burada hiçbir şekilde yalan olmaz. O zekat ki, malının kiri, yoksulun ihtiyacıydı. Nereden bilebilirdim ki kardeşim zekatı? Doğru ya, Allah'tan gafil olan zekatı nasıl düşünsün? Onu da bilemedim kardeşim. Bana bu malı mülkü veren Allah'a ben... Malımın zekatını vermedim. Aç olanın halini sormadım. Oysa ben de ihtiyaç sahibi yoksul olabilirdim. Fakat Allah bana lütfetti. Zenginlik verdi. Beni ihtiyaç sahibi yapmadı. Bütün servetler ancak Allah'a. Sonunda, verdiği malın hesabını sorar. Ama ben, tam aksini düşündüm. Haşa, bu mala, bu mülke ben kendim sahip oldum diyordum. İmtihan edildiğimin farkına varamadım. Bir lokma ekme, bir bardak suya muhtaç insanlara yardım etmedim. Yoksulu doyurmadım. Yetime bakmadım. Evet, zengin oldum olmasına ama cömert olamadım. Halk içinde büyük insan oldum. Ama hep kibirlendim. Şımardım. Tevazu yapmadım. İnsanların gözünde muteberdim. Ama şimdi hak katında Neye yarar kardeşim? hakkatında ...izzet ve şeref sahibi olmadıktan sonra... ne yarar dünyanın şerefi? Ne yarar insanların saygısı? Önemli olan halk değil... ...hak imiş. Söyledim ya kardeşim... ...burada dünyanın izzeti değil... Dünyanın malı mülkü değil, ancak kulun işlediği salih ameller geçiyor. Ama ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Dünyadaki arkadaş çevremi soruyorlar şimdi. Sana bahşedilen kıymetli zamanını kiminle ve nerede harcadın diyorlar. tandım kardeşim. Çok. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dünyada, etrafımda en az benim kadar gafil, en az benim kadar günahkar insanlarla yaşadım. Benim gibi Allah'ı bilmeyen, kendinden bir haber arkadaşlarım vardı. Hep onlarla bir araya gelirdik. Allah'ın dostlarından, ilim, İrfan meclislerinden çok uzak kaldım. Ne bir alimin sohbetini ne de ariflerin sözlerini dinlemedim. Allah'ın veli kullarının himmet ve feyzlerinden istifade etmek için onlarla birlikte olmadım. Onların Allah yolunun irşad değerleri olduğunu ve hayatlarını o yola vakfeddiklerini görüp, onların meclisine katılsam, ibret alıp, muhabbet sahibi olacak ve bu halede düşmeyecektim. Ömrümde Allah'tan bahseden, ölümü anlatan sohbetlere katılmadım. Hiç olmazsa. ...bir velinin huzurunda... ...az da olsa kalsaydım... ...şimdi bana çok büyük faydalar sağlardı. Çünkü... ...Allah'ın veli kulları da... ...günahkar insanlara şefaat ediyor. Ama... ...ne yazık ki... ...onu da yapmadım kardeşim. Hatta... Sılayı rahim yapıp akrabalarıma da sahip çıkmadım. Arayıp sormadım. Ana baba hakkı nedir bilmedim. Şimdi de bana sahip çıkacak. Beni bu durumdan kurtaracak bütün amellerden yoksun bir halde mahzun ve perişan. ...günahlarla dolu bir kalple huzurdayım şimdi. Dünya hayatında yaptıklarım... ...hakkın katında ayan beyan yazılı. Bütün bu fiillerin zorlu hesabını çekiyorum. Bütün bu hesabın ardından... ...sevap ve günahları tartan mizanın kefesinde... ...salih amelimi görmedim. Günahlarım... ...daha ağır geldi kalmış. Ne yapacağım şimdi? Büyük bir azaba götürüyorlar beni. Feryat figan ediyorum... ...Allah'ım. Yalvarırım beni dünyaya geri gönder. Bir hak daha ver bana diye yakarıyorum. Sana ilelebet iyi bir kul olacağım. Söz veriyorum. Günah işlemeyeceğim. Namazı dosdoğru kılıp zekatımı vereceğim. Emrettiğin ayda oruç tutacağıma söz veriyorum. Hiç kimsenin ümmetini yapmayacağım. Hiç kimsenin arkasından fitne çıkarmayacağım. Allah'ım. Bir hak daha ver ne olur. Bir daha harama bakmayacağım. Nefsime yine düşmeyeceğim. Allah'ım ne olur bir hak daha ver bana diye feryat ediyorum. Büyük azabe götürecektir sırada bu feryatlarla açıyorum gözlerimi. Ve, ve bu dehşetli uykudan uyan. Vakne şimdi vardım. Bu bu gördüklerim ibretli bir rüya haydi. Uyanır uyanmaz eski benliği içimden atıp Secdeye kapandım kardeşim. Gözlerim kuruyuncaya kadar ağladım. Allah bana lütfetti. Yapmam gereken Amelleri nasıl olmam gerektiğini bana gösterdi. Bana bir imkan daha bahşetti. Ben de nankörlük etmeyeceğime sadık bir kul olacağıma dair söz verdim. Sakın ha kardeşim bu Sadece bir rüyadır deyip küçümseme. Zira rüya da Allah'tandır ve o kuluna bir takım hadiseleri rüya yoluyla da gösterir. Dünya hayatından sonra ahiret hayatını gördüm. Allah'ın emrine uyan kulların güzel halini de, asi olanların kötü halini de. Ve şimdi ben de mümin bir kul olmak için Allah'a tövbe ediyor ve günahlarımı terk ediyorum. Rüyada feryat ettiğim gibi şimdi secde ediyor ağlıyor ve Allah'tan af diliyorum. Allah'ım sana hamdolsun diyorum. Bana bu halimi göstermeseydin ben bu ameller üzere ölseydim rüyamda yaşadıklarımı gerçekten yaşardım. Söz veriyorum Allah'ım huzurunda Günahlara bir daha dönmemeye, emirlerini yapıp, yasaklarından sakınmaya söz veriyorum. Ey töbeleri çokça kabul eden, ey tövbe edenleri çokça seven Allah'ım, huzurunda tövbe ediyorum. Tövbemi kabul eyle ve beni hesap gününün çetin azabından koru. Allah'ım, benim yaptıklarımla değil, senin merhametinle bana muamele et. Çünkü benim yaptığım senin rahmetinin yanında zerre gibidir. Ey merhamet sahibi Allah'ım, ey kuluna anasından daha şefkatli olan Rabbim, beni affet, beni affet.